قاموا بالله ان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه رب لي صدري ويسر لي امري واحلل öğretni علم و فهمه وألحقني oğlunun yaşadığı müddet içerisinde nefsini kontrol etmesi heva hevesine uyup uymadığını kontrol etmesi, Allah'a hakkıyla kul olup olmadığını kontrol etmesi, onun en önemli sorumluluğu, en önemli görevidir. Yaşadığımız her günün, her saatin, her anın muhasebesini yapmak, Geçen vakitte almış olduğumuz, tüketmiş olduğumuz nefeslerimizde doğru, doğruyu yapıp yapmadığımızı kontrol etmek, hakkı söyleyip söylemediğimizi kontrol etmek, Allah için yaşayıp yaşamadığımızı kontrol etmek, bizim, en önemli görevlerimiz arasındadır. Kulluk bilinci buna bağlıdır. Hiçbir nefis elbette kendisini tezkiye etmeyecek. Ben iyiyim, benden daha kötüleri var. Ben onlara bakılırsa çok daha iyi yoldayım. Allah beni cennete koymayacaksa kimi cennete koyacak diye düşünmesi hakkı da değildir, doğru da değildir. Bu tür düşüncelerden uzak durmak lazım. Çünkü bu düşünceler insanı şaşırtır, şımartır, aldatır, insanı kendi nefsiyle kendi nefsine karşı içerisinde bir ucubet duymasına, kendi nefsini övmesine, kendi nefsini yüceltmesine sebep olur. O yüzden değerli müminler, nefsimizi daima hor görmemiz lazım sen eksiksin, hataların var, günahların var, şurada şunu daha iyi yapabilirdin, burada şunu daha iyi yapabilirdin diye kendimizi kontrol etmemiz ve nefsimizi şımartmadan onu hor görmemiz lazım. Maalesef günümüzde birçok insan kendi nefsini Yüceltmekte Başkalarına alçağıl, Aşağılayıcı Bir göz ile bakmakta Bu da Çok yanlıştır değerli kardeşlerim Hiçbir Müslüman Başka bir Müslümana Aşağılayıcı Kınayıcı Bir gözle Bakamaz bakmamalıdır Çünkü öncelikle hepimizin kendi nefislerimize bakmamız, kendi eksikliklerimizi görmemiz, kendi eksikliklerimizi tamamladıktan sonra çevremizdeki eksiklikleri de kınamadan, hor görmeden güzel bir güzel bir uslu kullanarak düzeltmek, onları da hayra doğruya davet etmek bizim görevlerimiz arasındadır, değerli kardeşlerim. kendi nefsindeki ayıpları görmeyen insanlar maalesef başkalarının ayıplarıyla uğraşırlar. Kendi hatalarını görmeyen insanlar başkalarının hatalarını dillerine dolarlar. Bu da gıybettir. Bir başkasının işlemiş olduğu bir günahı insanlar arasında konuşmak onu yaymak, onu aşağılamak doğru değildir, gıybettir. Gıybet sadece bazı günahların sahiplerinin ifşa edilmesinde söz konusu olmaz. Bu da nedir? Örneğin insanın hırsızlığı var ise Böyle bir alışkanlığı var ise Biz eşimizi Dostumuzu felancanın Böyle bir alışkanlığı var Bu konuda dikkatli olmanı sana Tavsiye ederiz diyebiliriz Bu gıybet değil Yine bir kişinin Namus düşmanlığı varsa İffet düşmanlığı varsa Onun bunun ırzına göz koyuyorsa Böyle bir alışkanlığı varsa Allah korusun Felancanın Böyle bir alışkanlığı vardır. Bu tecrübeyle sabittir. Ona karşı dikkatli ol demek gıybet değildir. Bunun haricinde Bunun haricinde insanların hatalarını yaymak, hatalarını, günahlarını saymak toplum nezdinde onların Aşağılanması için, hor görülmesi için, dışlanması için onlar aleyhinde program da yapmak bu caiz değildir. Bu gibettir Bu günahtır. O yüzden diyoruz ki her Müslüman, her mümin önce kendi hatasıyla meşgul olmalı. Başkalarının hatalarıyla meşgul olan insanlar... Dediğimiz gibi kendi hatalarını göremezler. Kendi hatalarını düzeltme gibi bir gayretin içerisine bir çalışmanın içerisine giremezler değerli kardeşlerim. O yüzden her mümin akşam yattığında, başını yatağına koyduğunda bugün Allah için ne yaptın? Bugün geçirmiş olduğum günümü Hayırla mı geçirdim, şerle mi geçirdim, bunun muhasebesini yapmak zorundadır. Bugünün aleyhimde mi yazıldı, yoksa lehimde mi yazıldı? Ben bugün hangi günahları işledim, hangi sevapları işledim, bunun muhasebesini yapmak zorundadır. Eğer günah işlediyse ki hiçbir insan... Günahtan yüzde yüz korunamaz. Kolay kolay. işlemiştir, hata etmiştir az veya çok. Yatmadan önce tövbeyi, i istiğfarını yapmalıdır. Allah'a yalvarmalı günahlarından arınmış bir şekilde yatağına girip o şekilde istirahatına çekilmelidir. Ve o gün yapmış olduğu Hatalardan da ders çıkartmalı. Yarın ben bu hataları yapmayacağım demelidir. Yine o gün kendi nefsi namına ben bugün şu şu eksiklikleri yaptım. Kendi adıma şu sözleri söyledim. Şu insanla şu efendim alışverişte bulundum. Burada şu hata vardı. Şu insana şöyle bir bakış yaptım. Bu bakış hatalıydı. Şurada şu insanı hor gördüm. Bu yanlıştı. Şurada şu insanın kalbini kırdım galiba. Bu yanlıştı. Bunları ben bir daha yapmamalıyım. Eğer böyle yaparsam kötü bir insan olurum. Böyle yaparsam günah yüküm artar. Benim gayem günah yükünden kurtulmaktır. Ölene kadar Allah son nefes nefesimiz gelene kadar elimizden geldiği kadar günah işlememektir bizim görevimiz. İşlemiş olduğumuz günahlardan da bir şekilde kurtulmak tövbeyle. İnsanlar kimin hakkını yediysek onların haklarını geri vermek suretiyle. Kimin dedikodusunu yaptıysak, kıybetini yaptıysak gidip kardeşim ben senin dedikodunu yaptım. Ben bu yanlışı yaptım ama şimdi geldim. Hatamı anladım. Senden özür diliyorum. Bana hakkını helal etmeni istiyorum. Ahirette benimle helalleşirsen Orada benim işim duman olur. Çünkü sen benim sevaplarımı alarak benden helal helalleşeceksin. Ben istiyorum ki bu dünyada helalleşelim. Sen ahirette benim o az olan sevaplarıma dokunma. Yoksa orada ben fakir fukara olurum. Orada ben rezil rüsvay olurum. Orada iflas eden kardeşiniz olurum. Aman beni burada bu dünyada mazur gör, affet. Ben senden af dememiz lazım. Dünyada helalleşmemiz lazım. Biz bunu yapmıyoruz ama... Vefat eden kişileri, Müslümanları namazını kılarken helallik alıyoruz. Ey cemaat, bu kişiyi nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Herkes iyi bildik diyor. Tanıyan da tanımayan da. Bu kişiye haklarınızı helal eder misiniz? E helal ettik diyorlar. Yani orada bir çıkıp da haram ederim. Ben hakkımı vermiyorum. Razı değilim demiyor ama böyle ufak tefek insanlar da çıkıyor, görüyoruz. Ben hakkımı helal etmiyorum diyen insanlar da çıkıyor ama biz zannetmeyelim ki buradaki insanların dillerinin uçlarıyla söylemiş olduğu şahadetler eğer kalbinden geçmiyorsa, eğer gönül rahatlığıyla bunu söylemiyor ise sadece orada bir rezillik, rüsvaylık olmasın aman boşver ben de helal olsun deyivereyim ama helal etmiyorum aslında. Dediyse Onun hakkı ona helal değildir ya O insan o hakla Gitmiştir orada O yüzden böyle Durumlarda zaten Yani orada cenaze Eğer Allah ona Yeniden hayat vermiş olsa Kalkacak diyecek Ey insanlar elinizi ayağınızı öpeyim ya Malımı mülkümü alın Ne bıraktıysam sizin olsun da şu haklarınızı Bana helal edin ya Mal mülk fayda vermiyor bak dünyada haklarınıza ben girdim. Şunun gıybetini yaptım. Bunun dedikodusunu yaptım. Şunun malını yedim. Şurada kumar oynadık. Haksız kazanç elde ettik. Şurada şunu yaptık. Bunu yaptık. Ee, şimdi hak, haklarınızı helal edin. Ne isterseniz veririm. Malım, mülküm, her şeyimizin olsun der. Ama böyle bir fırsatı Allah ona vermeyecek. Biz onun adına imamlar olarak Hocalar olarak cenazeye bir iyilik olsun diye cemaatimizden böyle bir talebimiz oluyor. Ancak değerli müminler, hiçbir Müslüman nasıl olsa orada herkes hakkını helal ediyor, kalbini kırdığım dedikodusunu yaptığım malını efendim yediğim, haksız kazanç elde ettiğim insanlar orada ne de olsa haklarını helal edecekler diye bir güvence içerisinde olup günah işlemeye devam etmesinler. Neden? Buradaki şahadet gönülden gelmediği süre, e, müddetçe geçerli değildir. Gönülden gelecek içeriden dilin ucuyla söylemeyecek. Helal olsun. Tanığın helal olsun. Evet. Bana karşı hatası vardı ama o şu anda muhtaç durumda. O ahirete intikal etti, o şu anda Allah'ın affına muhtaç, kul hakkıyla giderse onun işi kötü olacak. Ben bu insana hakkımı helal ediyorum, gerçekten helal ediyorum derse, aminna. Bunu gönülden, yürekten demezse oradaki şehadet, tabi din ucuyla yapılan şehadetten kastediyorum, onları kastediyorum o insana faydası olacak olan bir şahitlik değildir. O yüzden o durumlara düşmeden bu dünyada iken insanlarla helalleşelim. Haklarını helal etmesini her gün söyleyelim. Yani mesela misafirliğe gidiyoruz. Hani adetimizdir. Kardeşim yedik içtik hakkını helal et deriz kapıda çıkarken. Yedik içtik hakkını helal et. Bu da güzel bir adet. Ya adam sana haram edecek olsa zaten vermez. Gönlünü veriyor ona ama yine de bir adet olmuş. Güzel bir şey. Yedik içtik hakkını helal et diyoruz. Bak güzel bir şey. Biz bunu her zaman yapmamız lazım. Bütün alışverişlerimizde. Oturduk. Efendim bazen sesimiz yükselir karşılıklı arkadaşlar otururken. Bir laf söyleriz kalbini kırarız. Bu takdirde bile ya kalkarken ya kardeşim sesimi yükseltmiş olabilirim isteyerek istemeyerek kalbinde kırmış olabilirim. Seni üzecek bir kelime söylemiş olabilirim. Ya özür dilerim senden. Beni mazur gör deyip de kalkmak insana bir gönül ferahlığı verir. Bir rahatlık verir. Neden? Çünkü orada olur ki işlemiş olduğun günahlardan arınmış oluyorsun. O insan sana hakkını helal ediyor. Rahat bir şekilde oradan ayrılıyorsun. Oturduğun neyse artık bu mekandan rahat bir şekilde ayrılıyorsun. Ama bunu yapmadın. Bazı insanlar birbirine küfreder, bağırır, çağırır. Ayrılırken de böyle nahoş ayrılıklar yaparlar. Böyle dargınca, bağıra yüksek sesle. Bunlar hep hak hukuk yani. Bunlardan uzak durmak lazım. Biz karşımızdaki insanların Allah'ın kulları olduğunu unutmayalım. Bu insanlar Allah'ın kulları. Bunlara Allah değer vermiş ya. Allah sana nasıl değer verdiyse, seni yarattıysa işte o kardeşine de değer vermiş. Onu sevmiş, onu yaratmış, onu yoktan var etmiş, ona kıymet vermiş. Onun için bir rızık, onun için bir nefes, bir ömür, onun için dünyada yaşayabileceği bir ortamı ona bahşetmiş, vermiş sermayesini ömrünü sıhhatını afiyetini eşini çoluğunu çocuğunu zürriyetini helal lokmasını her şeyini vermiş yani Allah bu kadar değer veriyor demek ki ve Allah-u Teala sadece ya bir solucan gibi yaşasın da sonra ölsün helak olsun gitsin demiyor bakınız dünyada diyor ben sizi imtihan ediyorum esas diyor ey kullarım yaşayacak olduğunuz yer cennetimdir size cenneti ben var ettim Orada ibadet yok, çalışmak yok, çiftçilik yok, gayret yok, terlemek yok, sıkılmak yok, dövüşmek yok, savaş yok, kan yok, zulüm yok, gözyaşı yok. Rahat edebileceğin üzüntü, unuta, üzüntü diye bir kelime yok. Sıkılma, üzüntü, hastalanma, kederlenme, ölüm korkusu, deprem korkusu, bilmem ne korkusu, korkusu yok. Orada öyle bir şey asla olmayacak. Esas Allah Teala biz kullarını orada yaşatmak için var etmişti. Ancak diyor ki Allah Teala. Tamam çok güzel bir mekan yarattım sizler için ama hepiniz bir değilsiniz. Hepiniz bir değilsiniz. Akınızla, karanızla, adilinizle, zaliminizle sizi oraya koymuş olsam size haksızlık etmiş olurum. Öyleyse ey kullarım Cenneti var ettim. Kapısı açık. Sekiz tane kapısı açık. Ardına kadar açık. Buyurun girebilirsiniz. Ancak bir şartım var. Nedir? Beni bileceksiniz. Sizi yarattığımı bileceksiniz. Sizi yoktan var ettiğimi ve bunu sadece benim yaptığımı bileceksiniz. Sizi hızıklandırdığımı bileceksiniz. Ve buna teşekkür edeceksiniz. Sizin için Sahip olduğunuz bütün mallarınızı, mülklerinizi yaratan olarak beni bileceksiniz. Çünkü ben yarattım diyor allah Teala. Ve bunlardan dolayı da Yüce Rabbinize teşekkür edeceksiniz. Hamd edeceksiniz. Onu seveceksiniz. Onu sayacaksınız. Ona kulluk edeceksiniz. Başka da bir şey istemiyorum diyor. Ama bugün insanlar diyorlar ki namaz kılmakta zor. Oruç tutmakta zor Allah bunları emrediyor Bunlar zor iş Böyle diyorlar Değerli kardeşlerim Namaz kime zor biliyor musunuz Kalbi körelmiş insanlara Namaz zor. Çok büyük bir dağın altında Kalmış gibi namaz içerisinde Sıkılır Ama Allah'ı seven O'na şükretmek isteyen, O'nun kulu olmak isteyen, cehennemden kurtulup cennete, ebedi huzura kavuşmak isteyen, sağlam bir yürekle Allah'a yönelen bir insan için namaz, bayramdır, seyrandır, huzurdur, güvenliktir, gönül rahatlığıdır, gönül ferahlığıdır. Balığın süre sevdası gibi o insan camiye sevdalıdır. Ama istikametini bilmez ise, ama yüreği paslandıysa, kirlendiyse, dümahı kirlendiyse, istikametini kaybettiyse, şeytanın şaşırttığı, yolu, yoldan azdırdığı, saptırdığı insanlardan ise, bocalayıp durur, bocalayıp durur. Ne zaman namaz niyaz demiş olsan, der ki, lütfen üzerime gelme, lütfen beni daha fazla sıkma, Yeter artık. Tamam bir defa dedin. Daha deme. Beni üzme kardeşim. Olmuyor işte. İçimden gelmiyor. Beni rahat bırak der. İşte burada değerli kardeşlerim kalp gözünün açık olmamasıyla ilgilidir bu mesele. İmanın eksik olmasından dolayı böyle bir rahatsızlık meydana geliyor. Oruç mesela. 17 saat, 17 buçuk saat oruç tutuyoruz bu sıcakta. Bazıları da çalışıyorlar. Çalışırken daha zor. Susuz kalmak, aç kalmak kolay değil. Ancak Allahu Teala bizim aç ve susuz kalmamızdan asla zevk almaz. Asla bundan bir karı yoktur. Asla bundan bir menfaati yoktur. Ancak Allahu Teala deniyor, deniyor. Diyor ki: "Bakalım bu kulların Beni razı etmek için ebedi cennetlere girebilmek için oruç tutabiliyorlar mı tutmuyorlar mı? Bunu ben emrediyorum. Cenneti isteyenler bu sıkıntıya katlanacaklardır. İstemeyenler veya bu konuda aymazlık içerisinde olanlar rastgele yaşayacaklardır. Oruç tutmayacaklardır. Üstelik oruç tutmanın nefsini terbiye edemeyen insanlar için çok büyük faydası vardır. Çünkü bu nefis doyduğu zaman azar. Karnı tok olduğu zaman hiçbir keder, Yo, dünya benimdir zanneder. Karnı tok ya, oho bakarsın neşeli, kahkahalı dünya benimdir. Yere basarken yer, yeri titretir. Ben geliyorum. Adımlarını böyle kuvvetli atar. Böyledir ama aç bıraktığın zaman var ya boynunu büker adımları yavaşlar efendim sakinleşir ona küfredeyim buna küfredeyim ona saldırayım buna saldırayım o, orada zina burada şu bu yapmaz aç kaldı ya İşte bu aç kalma seansı insanın Allah'ı tanıması için nefsini köretmesi için nefsini terbiye etmesi için azgın nefsini Allah'a döndürmesi için azgın nefsinin şeytanın vesveselerine olan kapıyı kapatması için bir vesiledir de bunu biz bilmiyoruz. Vesiledir yani. Çünkü dünyada da tecrübe ediyoruz. Birçok insan kötü alışkanlıklarından Ramazan ayında kurtulur. Birçok insan namaza Ramazan ayında başlar. Birçok insan Allah'a Ramazan ayında döner. Neden? Çünkü oruç ibadeti ona yardımcı olur. Nefsini köreltir. Azgın nefis. Laf anlamaz ki. Söz geçiremezsin ona. Top. Sağlıklı, afiyetli vücut. Maşallah. Hiçbir sıkıntı yok. Nasıl laf geçireceksin bu insana? Ama başında bir bela varsa Laf geçer ona bak. Bir sıkıntıya düştü. Hasta, bilmem efendim Allah göstermesin. Kötü bir hastalığa düştü. Bil, biliyor bunu da. Ne yapar? Aa, hemen dünyadan elini eteğini çeker. Ahiret için hazırlıklara başlar. Der. Dünya boşmuş da anlayamamış. Evet. Dediğimiz gibi bizler Allah'ın bize yüklemiş olduğu kulluk sorumluluğunu yerine getirip getirmediğimizi her saniye, her salise kontrol etmek zorunda olan insanlarız. Ölüm hak. Berzah alemi, mezar alemi, kabir alemi hak. Sorgu sual hak. Malımızdan, canımızdan, ömrümüzden hesaba çekileceğiz. Hak doğrudur. Ölüm hak dediğimiz gibi. Ölmeyen bir tane insan yok. Herkes rızkı bittiği zaman dünyada, nefesi tükendiği zaman herhangi bir sebep ile ahirete intikal ediyor. Herhangi bir sebep hastalık olur, kaza olur kalp durması vesaire olur. Bir şeyler olur. Allah her ölüm için bir sebep yaratmıştır. İnsanı Allah'a karşı kulluk görevlerinde tembel yapan şey değerli kardeşlerim onun dünya sevgisine düşmesidir. Düşmesinden dolayıdır. Birçok umutlar, birçok emeller, birçok hedefler, birçok gayeler içer, içerisinde yaşayıp esas kulluk gayesini öne doğru gelebiliriz. Yer var. Öne doğru. Boş burlar. Bakın. Evet. Öne doğru gelebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Biz buna tuğrul ömür tuğrul emel diyoruz. Yani insanın hedef tuttuğu şeylerin gayelerin sonsuz olması şunu yapacağım bunu yapacağım evim olacak havuzu olacak son model bir merses alacağım kapımda uçaklarım olacak tatil köylerinde tatil villalarım olacak Şurada burada fabrikalarım olacak. Parayla beş taş oynayacağım. Devamlı hayal. Şu an yapacağım bunu yapacağım. Dünyevi hayaller. Bu hayaller içerisinde insan bunu düşüne düşüne düşüne artık gerçek gayesini kolluk görevini unutabiliyor değerli kardeşlerim. O yüzden bu emellerde, bu boş emellerde olmamamız lazım. Allah bize sağlıklı bir yaşam nasip etsin. Allah bize aç kalmayacağımız kadar bir rızık versin. Aç kalmayalım, açık kalmayalım. Bir barınağımız, bir evimiz olsun, bir yolumuz olsun. Elhamdülillah. Dünyadan Asli ihtiyaçlarımız bunlar. Asli ihtiyaçlarımız bunlar. Söyleyeceğiz. Bak. Evet. Bunun haricinde lüksiyet, şu bu yani bunlara gerek yok. İnsan lüks yaşam, zenginlik, şu bu gibi hedefler içerisinde kendini kaybederse, Allah'ı unutursa Kulluğunu unutursa bu o kendine yapmış olduğu en büyük zulümdür. Bundan uzak durmak lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Kun fi'd-dunyâ ka'âbili sebîl" Sen dünyada bir yolcu gibi ol diyor. Dünyada bir yolcu gibi davran. Yolcu ne yapar? Buradan İstanbul'a gidiyoruz diyelim işimiz var. E İstanbul'a giderken e şurada bir çiçek var o ne güzelmiş duralım bakalım. Şurada da bir ağaç varmış oturalım gölgesinde ne güzel. Ha, ileride de bir sahil varmış gezelim tozalım dersek İstanbul'a gidemezsin ki. Yani uzar yol. E yolcusun yolcu yolunda gerek hedefin bir hedefin var gayem var oraya doğru gitmen lazım. Şimdi dünya hayatı bizim için bir yoldur. Dünyanın süsleri var. Dünyada her türlü nefsin hoşuna giden süsler var. Değil mi? Yani kolay dediğimiz haram, rızık, efendim zina, kumar, içki vesaire bütün bunlar nefsin bilmem hoşuna giden şeyler. E bunlarla insan meşgul olduğu zaman yolculuğunu tamamlayamaz. O yolculuğunu bitiremez. O yolculuğundan bir fayda elde edemez. Hatta ve hatta ömrünü bu boş şeylerde geçirdiği için, haram şeylerde geçirdiği için de çok büyük bir ziyanla, çok büyük bir zulümle ahirete intikal etmiş olur ki işte baştan söylemiş olduğumuz gibi bu tür tembel insanların, aymaz insanların, bu tür Allah'ın emirlerinden uzak yaşayan insanların cennete girmeleri de mümkün değildir. Cehennemden kurtulmaları da mümkün değildir. Hadi cennete girmeyelim diyelim. Mesela Allah'ım ben cennete girmeyeceğim ama cehenneme de beni koyma tamam e Böyle yani böyle diyen çok ama böyle bir lüksiyet yok değerli kardeşlerim. Yani ya cennet ya cehennem. Arasında bir yer yok. Allah'ım beni toprak et, taş et ya Rabbi ben <gülüyor> istemiyorum tamam. Cennet de istemiyorum. Ama beni cehenneme koyma ya Rabbi. Günahım çok. Beni taş et, toprak et, yok et ya Rabbi. Adam unutulsun, sana unutulsun. Böyle bir şey, böyle bir istek de bulunma lüksümüz yok. O yüzden cennete girmek zorundayız. İnşallah. Allah cünemizi cennetliklerden gelsin. Cümlemiz cehennem azabından azat eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, Marmara Ereğlisi'nde yapılmakta olan camiler ve Kur'an kursları için sizlerden tekrar yardım talep ediyoruz. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.